ları beslesen susunlar ya. <gülüyor> Vallah sustular. <gülüyor> Allah Allah. Cırcırca bir dil bilmiyorum ya. Kişide fani olmak demek. Yani o kişi bir cırcırca. Saa cır. cır cır. saa yemedim. Az önce seni dişi sandılar, yürüdüler. Şimdi o yüzden Bu arkadaş Mesut sensin değil mi? Benim abi. Bu arkadaş niye konuşuyoruz o zaman? Ne konuşuyor? <gülüyor> Var ya bugün aynı espri, yapa yapa. Hep İrfan Bu 0-1'i izleyiz izleye izleyiz izleye, izleye, izleye, izleye İrfan Hep alıştırdı bizi ya. Evet. Şimdi bazen hayırhanemde haftalık dersler oluyor. Canlı yayınlar da oluyor. Böyle yeni gelen arkadaşlar oluyor. O dersler de gerçekten elhamdülillah arkadaşların çok hazırlanarak yaptığı dersler oluyor. Böyle kimisi 20 dakika, kimisi yarım saat, kimisi 1 saat. Konular böyle ilginç konular oluyor. Ahirete kabire yönelik konular oluyor. Şimdi böyle olunca belki bu hakikatleri ilk defa duymuş birisi geliyor. Mesela birinin kanserle ilgili bir hastalığı olduğunu düşünün. Sizin de ona kanserin ilacını bulup uzattığınızı düşünün. O insan size çok ciddi manada minnet eder. Şimdi bazen bir ders yapıyoruz. Gelen arkadaşın da böyle tam gerçekten merhem oluyor, ilacı oluyor. O arkadaş böyle çok inanılmaz minnettar oluyor bize. Ya Allah sizden razı olsun. İşte sizi kim gönderdi şöyle böyle. Bazen de çizgiyi aşabiliyor bu muhabbet. Şimdi İslam'da şöyle bir şey vardır. Bu normal dengeye vasat denir. Genelde hak dilinde kötü şeye vasat denir ama hani derler ya Galatasaray meşhur lugatı fasih'ten evladır. Hani kullanım öyle olmuş ama aslı öyle değildi. Vasat normal demektir. Bunun altındaki çizgiye Tefrit denir. Bunun üstüne çıkmaya da ifrat denir. Mesela Hz. Ali Efendimiz'i çok sevdiğinizi düşünün bu vasat çizgisidir. Haşa estağfurullah peygamber aleyhisselamdan daha çok sevdiğinizi düşünün buna ifrat denir. Böyle haşa estağfurullah bir asker arkadaşı gibi sevdiğinizi düşünün bu da tefrit olmuş oldu. Şimdi bazen gelen insanlar böyle anlattığımız şey ona tam derman olunca bunları bizden biliyorlar ve ifrat derecesinde sevebiliyorlar. Böyle nasıl bir adam, süper bir adam, mükemmel adam diye. Şimdi ben kendi adıma o tür arkadaşlar için şunu anlatmaya çalışıyorum sürekli. Arkamda bir okyanus var. Ben elimi daldırıyorum. İzleyen arkadaşların yüzüne de su serpiyorum. Şimdi burada normalde düşünen biri şunu demesi lazım. Ya bize bu arkadaş su serpti ama arkasında bir okyanus, bir derya var. Bu adam zaten bize suyu buradan atıyor. Bu adam bize anlattığı için Allah razı olsun. Sevdiğimiz, güzel bir insandır. Ama biz bu hakikatlere okyanustan intikal edebiliriz demesi lazım. Yani bu ne demek? Ben kendi adıma yaptığım dersleri risale Nur diye bir tefsirden faydalanıp oradan yapmaya gayret ediyoruz. E böyle bizi görüp anlattıklarımızdan etkilenip hayatı değişen arkadaşlar bana sorarsanız aklını kullanaraktan okyanusu fark etmesi lazım. Yani yani kendinin okuması lazım. Zira bu asrın kolaycılığıdır. Ama unutmayınız asla ve asla okumadan ilim öğrenilemez dostum. Gerçekten unutmamak lazım. Yani bizler böyle çok sıradan normal insanlarız. Sadece biraz bir şeylerin farkına varıp bunu takıntı yapmış olabiliriz. Hani başkalarından hiçbir farkınız yok derseniz. Hani ahiret cihetiyle Allahu Alem onu bilemiyoruz. E, samimi gidersek bu yaptıklarımızı kâra çevirecek gibi gözüküyoruz. Allah nasip ederse. Ama öteki türlü yani aslına baktığınız hakikaten normal kusurları olabilen, günahları olabilen, normal sıradan insanlarız. E, hatta bir İslam'a uyup birileri gelse, kusurumuzu kapatsa, bize omuz atsa, kardeş olsa, merhamet etse e, bu da güzel olur yani. Çünkü gerçekten normal sıradan insan. Hani dedim ya, bazen birileri videodan izlediği zaman e, çok etkilenip böyle yüksek yerlere koyabiliyor. Ondan sonra normal gece uyuyunca horlayan, ağzı kokan bir insan gibi gördüğünde de bu sefer kıymeti düşüyor. İnsanları o kadar yüksek yerlere koymamak icap ediyor. Normal insanız. Birbirimizin yardımına ihtiyacımız var. Birbirimize kusurlarını örtmemize var. Şimdi ben bu noktaları bir Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatından da baktım. Mesela şöyle bir vaka hatırlıyorum çok incedir. Birisi gelir ve Muhammed Aleyhisselam hanginiz der? İnanın aslında başka bir söze gerek yoktur. İnanın aslında başka bir söze gerek yoktur. İnsanların içerisinde böyle erimiş bir peygamber düşünebiliyor musunuz? İçinde yaşadığı topluma karışıp içerisinde elinmiş birisine. Hanginiz Muhammed Aleyhisselam diye sormak durumunda kalıyorsanız bilin ki o kişi derin bir ahlak ve karakter sahibidir. İnanın bana. Şimdi ben bunun zıttını da çok yaşıyorum. Çok şey oluyor hocam. Üzücü oluyor hakikaten. Mesela burada bir tane abimin kafesi var. O da İstanbul'dan kafesine bir arkadaş getiriyor. İşte kafeyle ilgili bazı ürünleri satan eden bir arkadaş getiriyor. Bu arkadaşla yanılmıyorsam İstanbul'da bir yerde nargilecilik de yapıyor bunun yanında. İşte tanıştık böyle. Kardeş merhaba nasılsın? Iyi misin? falan filan diye iyiyim hani kimsin mimsin deyince hani bizde adettir ya karttan bak Şişt, sana bir kartımı uzatayım falan diye hemen kartını uzattı kardeş ya üzerinde ne yazıyor İngiliz prensi mi yazıyordu ama nargileci yazmıyordu yani bu nargilecinin ne, bilmem ne management koordinatör falan böyle hakikaten yani böyle Mercedes CEO'sunu ön at adam utanır tamam abi gidiyorum der yani o derece şimdi bizde böyle bir şey var hani geçen bak çok ilginç ha yine nargile'den anlatacağım ama yine bir kafeye gittim orada da bizim ilgilendiğimiz bir çocuk vardı o çocuk da yine o kafede nargile işi yapıyormuş Bunlar arka tarafta tabi, çocuğu görmüyordum. Biz ön tarafta çay içiyorduk. Sonra çocuk ön taraftan geçti, aa merhaba kardeşim nasılsın ne yapıyorsun falan filan muhabbet ettik. Dedik işte buranın dediği işlerini ben aldım, altımda da iki tane elemanım var. Ulan... Şimdi yani bu kınadığımdan ettiğimden gibi düşünmeyin hani. Ya sabahtan beri <gülüyor> Zaten çekiyor hani iki tane arkadaşımız o da çekiyordur hani bunu böyle CEO böyle management, coordinator falan. Yani çok şey oluyor anladın mı? Bizde var bu olay. Böyle özellikle Mersin'de biraz daha yoğun gibi değil mi? Mersin böyle biraz liman kenti falan, hızlı paranın falan biraz bulunduğu yer olduğu için insanlar böyle bir anda bulununca garip bir şeye havaya giriyor yani mesela dikkat edin böyle bir gün cilet gibi ütülü bir gömlek giyse arabaya binişi değişiyor an yani ayağı falan açılı atıyor falan indi ya da gözlük yani 17.5 liraya bit pazarındaki o çakma hayvanlar var ya onlardan aldığın <gülüyor> sende de var abi <gülüyor> Onlardan onlardan taktığın anda başka bir adam oluyorsun yani hani şey gibi ya bakkala gidiyorsun hani normalde Mahmut abi kekmek ekmek var mı Allah'ın şükür oradan falan tamam mı böyle gözlük takıp girince Mahmut hayatım falan evey kek yani çok insan değişiyor noktalarda. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'a bak. Kainatın en kıymetli insanı gelen birisi onu insanların arasında ayırt edemiyor. Ferden Minennaz insanlardan bir insan olmuş. Ya böyle muazzam bir tevazu muazzam bir mahfiyet kainatta görülmüş bir şey mi? Bak hakikaten etrafınıza dikkat edin. Yani böyle mesela ne bileyim tekrar söylüyorum yine kınadığımdan demiyorum da bazen birisi işte doğana biner. Cantları çelik yapmıştır. Hani araba artık 12 milyar değil de 12 milyar 373 milyondur. Yani bir bakarsın sol kol çıkar böyle artistik havalar. Hani biz Ciga falan gibi. Yani bizde çok fazla var böyle gösteriş sevdası. Demek ki biz böyle yaptıkça efendimizden uzaklaşıyoruz. Çünkü onu sevmek isteyenin ona benzemesi şart. Çok ince bir ayrım Efendimiz Aleyhisselam bir gün sahabelere verdiği bir ziyafet sırasında onlara hizmet etmektedir ve uzaklardan da bir atlı gelir. Tam da efendimize denk gelir. Bu kavmin efendisi kimdir diye sual eder. Tam efendimiz Aleyhisselam da o esnada sahabelere hizmet ediyor. Bu kavmin efendisi bu kavme hizmet edendir diye cevap verir. Yani hem efendilik hizmet etmektir olduğunu söylüyor hem de hizmet eden kendisi olduğu için oradan muazzam bir vurgu yapmış oluyor. Bizde bir insanın altında iki buçuk kişi çalışmaya başladığı anda artık böyle çayını almaya, masasını silmeye üşenir hale geliyor maalesef. Bunlar neyin emareleri? Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakından uzaklaşan. Onun ahlakından uzaklaşan kimden uzaklaşır? Efendimiz Aleyhisselam'ın mahiyetinden uzaklaşır. Onun mahiyetinden uzaklaşan kimden uzaklaşır? Onun mahiyetinden uzaklaşan dinden uzaklaşır. Dinden uzaklaşan kimden uzaklaşır? Dinden uzaklaşan Allah Azze ve Celle'den uzaklaşır. Allah Azze ve Celle'den uzaklaşan kimden uzaklaşır? Ahiretten ve Cennet'ten uzaklaşır. tam um, Erdin Ömer. Mesela çok ince bir mesele anlatmak istiyorum. Allah öncelikle hepsinden ve herkesten razı olsun. Şöyle bir örnek verelim kendimize. Mesela ritüelleri ağır bir topluluğa gittiğinizi düşünün. Böyle ağır nasıl anlatayım? Ağır birileri var yani topluluğun başında ve ritüelleri de ağır bir şekilde devam ediyor. Öyle bir yerde o topluluğu ziyarete gelen kişilerin topluluğun başının huzurundan ayrılırken bile böyle geri adımlarla ayrıldığını göreceksiniz. Bu hürmettir. İşte karşındakine bir şeydir yani benimsemedir. Ona saygı duymadır. Böyle geri geri ayrıldığını göreceksiniz. Şimdi bu kadar ağırlı olan bir mekanda bir hayal edin. Hani konuşurken bile konuşamıyorsun, geri geri çıkıyorsun. Böyle bir atmosferde acaba şu mümkün müdür birisini çıkıp işte ey bu topluluğun başı, ey mürşidim, şeyhim, ey rühesam, reisim ya ben zina etmek istiyorum da ya bir bana yardım eder misin? Diyebildiğini hayal edebiliyor musunuz? Siz hayal edebiliyor musunuz? Bu kadar hürmet edeyede çekilen bir toplulukta düşün yani sesini çıkartamıyorsun belki sorulmadan. Birisi de diyor ki o esnada tam ya ben de bir zina etmek istiyorum da bir yardımcı olursanız çok sevinirim. İmkan yok değil mi? Hiç İmkanı. Hayatınızda efendimiz aleyhisselam kadar yüksek ölçüde saygı duyulmuş bak hem saygı duyulmuş hem dostluk kurulmuş hem muhabbet edilmiş hem de onun kadar yanında tavırlarına dikkat edilebilecek ikinci bir şans tanıyor musunuz? imkanı yok değil mi? Demek ki şu kainatta tamamen çekinilecek biri olsa başta Efendimiz olması lazım. Ama birisi Efendimiz'e bunu sormuş biliyor musunuz? Bir genç çıka geldi Ya Resulallah ben filanca ile zina etmek istiyorum dedi. Ashab-ı kiram öfkelendi bazısı böyle dönmek falan istedi yani. Nasıl konuşuyor Efendimiz'in yanında diye. Efendimiz Aleyhisselam o genci yanına aldı. Dizlerini kendi dizlerine mübarek mübarek dizlerine değecek şekle getirdi. Bu bir Arap adetidir. Böyle dizler dizi karşı karşıya oturur hatta yaşı büyük olan küçük olanın bir sakalından da şöyle çekiştirebilir. Genci aynen öyle karşısına aldı. Ey genç birini annen ile bu kötü işi yapmasını ister miydin? Aman Ya Resulallah asla istemezdim. Öyleyse o işi yapacağın kişinin evlatları da hoşlanmaz demek Peki senin kız kardeşinle bu işi yapmak isteseler? Hayır Ya Resulallah asla tahammül edemezdim. Şu halde insanlardan kimse bu işi sevmez. Elini o gencin göğsüne koyar ve Efendimiz Aleyhisselam dua eder. Ya sen bu gencin kalbini temiz kıl namusunu ve şerefini muhafaza ile günahlarını temizler. Genç Resulullah'ın huzurundan ayrılır ve bir daha bu düşünceler asla aklına gelmez. Sinan şey gibi duruyoruz ha. Sen Miami sahilindeki şezlong kiralamış adam, bizde ortada gezen kolasimit satan çocuklar. Çekirdek, <gülüyor> barda 50 kuruş. Bir sen orada çok ince bir mesele geçer ve şöyle söyler. Ehli tasavvufun mabeyninde fena fi şey, fena fir resul ıslahatı var. Ben Sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fenafil ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Şimdi bu okuduğumuz ne demek? İnanın çok işinize yarayacak. Bir dinleyebilirsiniz. Fani olmak kişinin her istediğini rahatça yapabilmek demek. Mesela fenafir resul bir kişi Peygamber aleyhisselam da fani olmuş demektir. Şimdi aslına bakarsanız hani fenafir resul deyince böyle en makbulü odur. Peygamber de fani olmak gibi geliyor ama en kolayı odur. Neden? Çünkü Efendimiz aleyhisselam şuradan birimize dese ki şuradan atla dese düşünmeden atlarız biz yani. Yani Peygamberimiz yani bizim o ne dese yaparız sorun olmaz. Bir alt mertebesinde fenafil şeyh vardır. Mesela bir şeyhimiz olsa, desek ki şuradan atla dese biz oradan belki atlarız ama atlarken bir ya acaba deriz. Hani çünkü peygamber değil yani şeyhimiz ya bir acaba düşüncesi olur. Ama bir kardeşimiz dese ki hadi şuradan atla dese hani kardeş olduğu için çok dengin olur yani. Hadi lan oradan Mahmut dersin belki. Buna da fenafil ihvan denir. Şimdi bizim meslek fenafil resul, fenafil şeyh değildir fenafil ihvandır. Neden? Çünkü kardeşinde fani olabilir kardeşi için kendi ruhu onu feda edebilen biri zaten otomatikman fenafi şey ve fenafir resul kısımlarını da çözmüş olacağından dolayı bu işin en zor kısmı fenafil ihvan kısmıdır. Şöyle düşün hani bir araba 200 yapabiliyorsa zaten 100 de yapabiliyordur gibi düşünün. O yüzden fenafil ihvan yani kardeşinin nefsini kendi nefsine tercih eden biri diğer kademeleri de otomatikman çözmüştür. Bu yüzden birinin yüreği delikanlıysa, kişilerin makamı için sevmiyorsa, gerçekten yaptığı hizmet ahiret için tertemiz bir sevdası varsa bir dershanenin medresenin içerisinde tuvalet temizleyen ihlaslı bir çocuk tuvalet temizlediği esnada birine sabun, birine bez, birine peçe de getirdese onu emir telakki edip kardeşinde fani olur. Buna da fenafil ihvan denir. Birinin kardeşinde fani olması için benim size önerilerimden birisi bir masada bir küçük bir büyük elma varsa büyük elmayı o arkadaşın alması için beklemeyin. Siz direkt küçük elmayı alın büyük elma direkt ona kalsın. Yani kardeşlik, uhuvvet, fenafil ihvan dediğimiz o kardeşinde Fahli olma düştüler için çok emniyetlidir. Bir önemli soru daha kafanıza yerleştirmek istiyorum, o da şudur. Kardeşin iğne batırdığında değil, kolunu kestiğinde de aynı kardeş kalabilecek mi? Eğer kalabilecekse evet sen o sözlerindeki delikanlı adamsın. Bir de bu tür işlerde hani bir organizasyondan konuşuyoruz sonuçta hani bir topluluktan konuşuyoruz böyle bir bir ekoloğ olmuş bir amaç için toplanan 5 kişi olur 5000 kişi olur bunlardan konuşuyoruz. Bu tür topluluklarda genellikle birileri başı çeker. Bu başı çeken arkadaşlara müdebbir denir. Müdebbir tedbirli, ihtiyatlı olan kişi demektir. Hani böyle gelecekteki olacak işleri düşünür ona göre bir adım oluşturur bir basamak sırası oluşturur. Biz bu kişiye bir deriz. Az önce yaptığımız dersleri şimdiki konuya eklerseniz müdebbir dediğiniz insan Kur'an dellalı olarak dik bir duruşu olsa da insanların içerisinde nefis toprak gibi ölü olacak ki sözleri etrafta tesir bulsun. Müdebbir yani işin başını çeken kişi içlerindeki en takvalı demek değildir. Burada önemli. Kurgu yeteneği, gemiyi bir yerlere götürebilecek yeteneği olan kişi demektir. Çünkü bazen müdebbir en önde gözüken, arabayı kullanan kişi olsa da arka koltukta bir evliyayı, bir makam sahibini taşıyor olabilir. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Şimdi ben bazen hayalhanemde dersten sonra insanlarla oturup çay içiyoruz ve az önce dersin başında anlattım ve birileri gelip ifrat derecede muhabbet ediyor. Abi sizi çok seviyorum, öldürüm biterim böyle böyle öpüyor, kokluyor falan filan. Mesela o arkadaşa diyorum ki kardeşim şu an elindeki çayı içiyorsun, doğru mudur? Evet abi doğru. Peki sana çayı veren arkadaşın ismini hatırlıyor musun diyorum cevap çıkmıyor. İsmini hatırlayamıyor. Yani o çayı veren arkadaşa baktığında kendisi ortada yok ama Allah katında var. O çayı veren mutfak ekibi dediğimiz arkadaşlar olmadan da bugün kamerada bunları çeken arkadaşların hiçbiri zaten olamaz. Demek ki fişimizi tutan arkadaşlar fişi çektiği anda bizlerin hiçbirinin bir esprisi kalmayacak. Demek bu işler bir ekip işi. Sadece kamerada gözükenlerin işi asla değil. Nasıl gidiyor? Çok iyi, çok cevap yani. Bunu metodoloji olarak çekiyorum. Hani her 3-4 videoda bir çekiyorum ya. Elhamdülillah bu metodolojiler sayesinde birçok şehirde insanlar iletişime geçip risale tanışıp çeki düzen veriyorlar. Elhamdülillah. Yani bu şu da demek değil hani tevazu da böyle biri, biri gelecek seninle dalga geçecek, tokat çekecek, evet efendim haklısın. Bu da demek değil yani. Burada egolu değil, izzetli olmak gerekiyor. Bazen böyle çok gereksiz tipler de girebiliyor hayatınıza. Bazen şeyler geliyor. Böyle biliyorsunuz ya valla ahir zaman cinle tasrı gibi. Kafayı yemiş bir sürü manyak var. Hani tımarhanedekiler birbirinin deli olduğunu bilmez ya. Aynı onun gibi. Hani böyle marjinal tipler vardır. İşte bunun altında şunu buldum. Bunun üstündeki bunu buldum. Mezhepler yoktur. Kader yoktur falan. Böyle garip garip bir sürü tip var hakikaten. Kafayı sırmış. E, bunların tedavisinin de diyanette olduğunu düşünmüyorum. Psikolojide olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz ruhsal problemli adamlar geliyor. Mesela gelmiş böyle. Belki ömründe seni hiç görmemiş. Hiç görmemiş. Belki videonu izlememiş. Kardeşim ya ben tahmin ediyorum sen enaniyetli bir anamsın falan böyle. Hani ihlas dedektörü var amcada. Direkt gelir gelmez okuyor sendeki enaniyeti Bir bakıyor. Aa sen enaniyetlisin. Haşa istavurla. Peki sen evliya mısın yani? İhlas herkes baktığında ruhunu görüp okuyorsun gibi de bazen insan karşılık verebiliyor. Şimdi az önce böyle bir kurulu düzenden bahsettik. Burada işte bazıları işleri götürür önde bunlara müdebbir denebilir. Kimileri de hayatını vakfeder yani benim hayatımın en büyük gayesi en önemli amacı Allah rızası için şu elime aldığım işleri bitirebilmektir diye bir kendisini bir yola adar biz bunlara da vakıf diyoruz. Kendini bu şekilde bir yola adamışlara. Yani bir vücut gibi düşünürsek bunu hani vücudun her azası denge için bir iş yapmak için ne kadar önemliyse Vakıflık da aslında çok önemli bir şeydir. Hani insan kendini vakfediyor dedik ya belki hayatını buraya adıyor. Vakıflık işsiz insanların işi değildir. Aksine bana sorarsanız hayatındaki bazı değerleri feda edip ''Ben Allah için varım'' diyebilecek delikanlı ve babayitlerin işi olması lazım. Yoksa imanı olup aklı olmayan bir sürü adam piyasada dolaşır, ortaya çıkar ve unutmayın fitne, Fesat hep boş adamların işi olmuştur. Böyle İslam'ın içinde de maalesef boş adamlar mevcut. Yani batakta yancı olacak adamı alıyorlar. Eline okuması için bazı kitaplar veriyorlar. O adam da kendisini biraz değerli hissedince ne yapıyor? İlk kendi belli başlı güzellikleri yaparak kendini gösteremeyeceğinden dolayı başka yerleri kötüleyerek kendini gösterme gibi bir gereksinim duyuyor. Allah bunlardan muhafaza eylesin. Şimdi bu işlerde hakikaten şeytanın çok fazla şeyi var. İnsanı taklaya getirebileceği çok fazla pozisyon var. Aslına bakarsan nerede ihtiyaç varsa kişinin biraz istidadı kabiliyeti varsa oraya sevk olunur yani. Yarın tuvalette ihtiyaç olur oraya çıkarsın. Kürsüde ihtiyaç olur oraya çıkarsın. Bugün bir insan bebeğiyle ilgilenirken ya ben bebeğimin mamasını veririm ama altını temizlemem falan demiyor. Ne ihtiyacı varsa onu gideriyor. E burayı da tamamen benimsemişsen aynı şekilde o ihtiyacı gidermen lazım. Nerede sana lazımsa. Ama kürsüye çıkmayı içinde arzu edip bunu takıntı haline getirmişsen ve birileri de kürsüye çıkmanı engellemişse ulaşamadığın yer pislenir ve kürsü senin ihlasınız edilebilecek kötü pis bir yer olurken sen mutfakta çay dağıtırken mutlu olduğunu zannedebilirsin. Öyle değil. Ömrü İslam davasında geçmiş bir tanesi eski dönemde yaşadıklarını şu cümlelerle izah ediyor. Bir kemik için 40 gün yol gidip 40 kapıya sırnaşan itler bile bize gülüyorlardı. O kadar zor durumdaydık. Ve o kadar terk edilmiştik. Davalar bazen mezarlarda yükselir, bazen sehpalarda, bazense mahpuslarda. Ama rahat yatak ve döşeklerde yükselen bir dava asla görülmemiştir. Ne olaylar yaşadık ama ne yapalım, elden ne gelir? Saçımızı uzatıp kaşımızı uzatmayan Allah'tır. Ölmüş gıdaları midemde dirilten Allah'tır. Sebepler yalnız perdedir ama hakikat Allah'tır. E ben başka kime gideyim? Polis götürdü bir gün. Hanım eğer gelmezsem bilezikleri bozdur ve annene git dedim. Ne yapalım hanım? Beddua edeceksen de et. Ne yapalım? Biz bu yola böyle çıktık. Davamdan başka dökülecek gözyaşım yoktur. Ne yapalım? Ben Bedü zamanı okuyarak, dinleyerek tanıdım. Ama mahiyetini ancak çilelerle anlayacağım. Biz batıl davalara hizmet eden adamlardan aldık kızımızı ve gücümüzü. Sarhoşların içkiye verdiği parayı İslam'a verebilen kaç kişi var diye sorduk hep etrafımıza. Hanım dedi ki olur, olur, kabul, bari, bari bir gün oturalım. Olmaz dedim hanım, olmaz, oturamam. Sarhoş ayaktayken ben oturamam. Bazen de anlatacak, çok şeyinin olması. Ama anlatmaya mecallenin olmaması. Anlatsan bile anlayacak kimsenin olmaması. Döngüsünde hiç kimseye bir şey anlatamayıp daha da efkarlanıyor insan. Öyle zamanlarda ümmeti bile olmayan peygamberleri düşün ve sadece Rabbini razı et. İnsanları değil dostum. Selametle.